Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba Birleşmiş Milletler, iklim müzakereleri ilk kez fosil yakıtları hedef alan bir anlaşmayla sona erdi. Ancak Çin ve diğer kömüre bağımlı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenen Hindistan, kömür enerjisinin aşamalı olarak kaldırılması için çağrıda bulunan maddeyi reddetti ve metin aşamalı azaltma olarak değiştirdi. Londra'daki Downing Street'te pazar günü düzenlediği basın toplantısında konferans başkanı Alok Sharma, Çin ve Hindistan bu özel konuda kendilerini açıklamak zorunda kalacaklar diye konuştu. Pasifik temsilcileri ve müzakerecileri COP26 iklim zirvesinin sonucunu sulandırılmış ve Pasifik ülkeleri için ciddi varoluşsal tehlikeye sokan anıtsal bir başarısızlık olarak kınadılar. Ülkelerden biri Avustralya'nın kayıp ve hasar için fon sağlamayı reddetmesinin bölgedeki derin bir ihanete temsil ettiğini söyledi Fiji Başbakanı. Frank Bainimarama gibi Pasifik liderleri kritik iklim zirvesinin sonucu hakkında nitelikli ilimserliklerini dile getirdiler. Bainimarama Marama bir buçuk derecelik hedef Grascov'u hırpalamış, yaralamış ama canlı bırakıyor dedi. Ancak diğer Pasifik uzman ve iklim müzakerecileri sonuçtan memnun olmadıklarını vurguladı. Gelişmekte olan ada Devletleri'nin yani SIDS'lerin COP Bürosu temsilcisi olan Samoala müzakereci, Galo Malemana Anne Rasmussen'e göre Pasifik ancak bu kadarını yapabilir. Küçük ada devletleri ve Pasifik kıyıları ittifakı gerçekten çok zorladı. Herkes katıldı ancak ne yazık ki bu taahhütlerin ve sonuçların kaderini ve yönünü belirlemek her zaman gelişmiş ve zengin ülkelere kalıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sürecinde Pasifik hükümetleriyle birlikte çalışan Ayumataqi COP26 mevcut gerçekliğimizi yeterince fark edemedi. Şu anda iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıyayız. Ancak şu anki durumumuzda tarihsel sorumluluklarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler Pasifik komşularına karşı derin bir ihanet içerisinde kayıp ve hasar için bir finansman tesisini desteklemeyi reddettiler diye konuştu. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre TEMA Vakfı Erezyonla Mücadele Haftasında erozyon Kaynaklı Toprak Bozulumunun biyolojik çeşitliği olan etkisine dikkat çekmek için hafta boyunca tüm Türkiye'de toprak ve biyolojik çeşitlilik temalı eğitim ve etkinlikler düzenliyor. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç tahrip olmuş orman ekosistemlerinin restorasyonu, mera ıslah çalışmaları ve toprak dostu sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasının erozyonla mücadele kadar doğrudan gıda güvenliğinin sağlanması ve iklim kriziyle mücadele için Büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Deniz Ataç toprak bozulumunun en yaygın ve en büyük nedenlerinden birinin erozyon olduğuna dikkat çekti ve açıklamalarını şöyle sürdürdü. Erezyon kaynaklı toprak bozulumu, arazi tahribatı, iklim değişikliği, doğal varlıklardan aşırı yararlanma, işgalci türler ve kirlilik gibi sorunlar biyolojik çeşitli kaybının ana nedenleri olarak sıralanabilir. Toprak bozulumunun en yaygın ve en büyük nedenlerinden biri de erozyon. Bugün iklim değişikliğiyle artan sağanak yağışlar yaşadığımız sel gibi felaketlerle birlikte erozyonun şiddetini de arttırıyor. Dünyada her yıl ortalama 75 milyar ton toprak erozyona uğruyor. Bu durum her 5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğündeki toprağın su ve rüzgarla taşınması anlamına geliyor. Türkiye'de ise yılda 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Ataç tarımsal ürünlerde erozyon kaynaklı üretim kaybının %70'lere ulaşabildiğini dile getirdi. Toprakta sadece çok sayıda canlı bulunmakta kalmaz. Aynı zamanda bu canlılar çok fazla çeşitlilik de gösterir. Toprak biyolojik çeşitliliğini oluşturan bu organizmalar yaşam döngülerini toprak içinde ya da yüzeyindeki üst toprak katmanında geçirirler. Ne yazık ki erozyon toprak biyolojik çeşitliliğine ev sahipliği yapan organik madde açısından toprağın en değerli kısmı olan üst toprağın taşınmasına ve kaybına neden oluyor. Kısacası toprak çeşitliliğini, üretkenliğini kaybediyor ve geleceğin gıda güvenliği riskini arttırıyor. Ataç ormansızlaşma meralarda aşırı otlatma ve toprak koruma tedbirlerine alınmaksızın yapılan tarım uygulamaları erozyonun en temel nedenlerini oluşturuyor. Arazi tahribatına neden olan bu faaliyetlerin iklim değişikliğinde de önemli rolü var. Atmosferdeki karbon birikiminin %23'ü arazi tahribatından kaynaklanıyor. Buna karşılık iklim değişikliğiyle mücadelede toprak karbon stoğunun korunması ve artırılması için en etkili yollardan biri. Bu anlamda, tahrip olmuş orman ekosistemlerinin restorasyonu, mera ıslahı çalışmaları ve toprak dostu sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması, erozyonla mücadele kadar doğrudan gıda güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele içinde büyük önem taşıyor, dedi. Manisa Belediyesi'nin vazgeçmediği çöp tesisine karşı köy merasında nöbet tutan Cafer Bey köylüleri iş makinelerinin girişini engellemek için Cenaze namazını nöbet alanında yaptı. Salihli ilçesine bağlı köye sabah 5 civarında jandarma ekipleri giriş yaptı. Tomaların hazır bekletildiği köyde gergin bekleyiş devam ediyor. Tarımla geçimini sağlayan Cafer Beyliler su varlıklarının kirlenmesi ve tarımsal niteliğinin düşmemesi için çöp tesisinin yapılmasına karşı çıkıyor. Projenin başka yerde yapılmasını talep eden köylüler firmanın proje yürütücüsü olduğu tesise karşı Manisa İdare Mahkemesi'nde de dava açtı.